Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Dede, Faruk Akgören, Nine, Elif Baysal, Baba, Engin Yüksel, Kadın, Selan Sarkuş, Hocaefendi, Efendi, Aziz Güngör. Onuncu Bölüm. Sizin abdestiniz bizimkinden çok farklı oluyor. Siz abdesti çok uzun alıyorsunuz. Niye böyle oluyor? Oğlum ben abdest suyunu semadan inen manevi bir bulut olarak kabul ederim. Semalardan bir manevi bulut geliyor. Günahlarımı yıkıyor. Senin günahın yok. Ama ileride bu hal sana da lazım olabilir. Unutma, olur mu? Ama ben acele acele alıyorum gibi. Sana bakınca... Dedim ya henüz küçüksün. Yaşlandığında mecburen sen de benim gibi dikkat edersin. Edeceksin. Nasıl adet alırdı? Yanlış anlaşılmasın. Evhamdan ötürü uzuvlarını defalarca yıkardı şeklinde anlaşılmasın. Sünnetten katiyen taviz vermezdi. Üç defadan fazla asla yıkamazdı. Sadece ağır ağır. Dualar okuyarak, suyu her kılının dibine eriştirecek şekilde oğuşturarak yıkardı. Abdest almak onun için bir zevkmiş. Esasen bütün sünnetlere çok dikkat ederdi. Abdest alırken çok su harcarsak sünnete uymamış oluruz. Üç defadan fazla yıkarsak sünnete aykırı olur. Her sünnette keramet vardır. Sünnetin ihyasıysa kerametten de üstündür derdi. ...hem öyle hem böyle... ...gerçekten zor olmalı... ...bu konuda şu misali verirdi... ...olmaktır... ...Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Sad ibn Ebi Vakkas'ı abdest alırken görmüş... ...başında durmuş... ...bir süre sonra sormuş... ...nedir bu israf ey Sa'd... ...Sadi ibn Ebi Vakkas... ...abdest alıyorum ya Resulullah... ...abdestinde mi israf olur? Peygamber Efendimiz bunun üzerine demiş ki... ...Eysad, Nil Nehri kenarında dahi olsan suyu israf etme. Dedeme abdestten sonra havlu verirdim. O havluya elini yüzünü silerken... ...öyle bir ferahlardı ki... ...şehadet getirir sonra da... Rabbim ne güzelsin, sana kul olmak ne güzel şey, elhamdülillah. Mümin kullarına farz kıldığın vecibelerin her biri birer bahar, her biri birer kar, her biri birer vakar. İşte böyle söylerdi, bunları söyleye söyleye abdestten namaza geçerdi. Kendisini namazın huşuğuna hazırlardı. Kur'an'da ve hadislerde anlatılan namazda huşuğu dedemde gördüm. İnanıyorum ki o namaz kılarken veya kıldırırken, evin veya caminin bir tarafı yıkılsa haberi olmazdı, duymazdı. Ne güzel bir özellik, bambaşka bir güzellik. Hem sonra misvaksız abdest aldığını hiç görmedim. Kur'an-ı Kerim çıkacak ağız temiz olmalı derdi. Yatmadan önce ve sabah kalkar kalkmaz ilk iş olarak dişlerini misvaklardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapıyorsa öyle yapmaya gayret ederdi. 75 yaşında vefat ettiğinde ağzında bütün dişleri tamam ve sağlamdı. O dönemde sünneti tam yaşamaya çalışmak tam bir sırat köprüsü. Kıldan ince... Kılıçtan Keskin Her an peygamberi zişana Rabıta halindeydi Bu işi efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Yaptı mı yapmadı mı Bu şekil onun sünnetine Uygun mu değil mi Bütün davası buydu Peki çevre onu nasıl görürdü Mütevazı Fakat çok vakur bir insandı Konya'nın en büyük alimleri De olsa onun bulunduğu Mecliste kimse konuşmazdı Hürmet gösterirlerdi. Malayani onun yanında neredeyse mümkün değildi. Hemen her konuyu Allah'a ve Resulüne ayete hadise bağlardı. Efendiler, bugünkü mütealam esnasında şu ayeti kerime beni mesvetti. Şu hadisi şerifin manası hala gönlümdedir. Sizi de hissedar etmek, mütalyalarınızı almak isterim. Bu girişten sonra ayeti ve hadisi okur, bunların üzerinde konuşulmasını isterdi. Konya alimlerinin içinde en büyük sarık onunkiydi. Sünnet üzere bir kabzalık sakalı vardı. Hatimle teravih kıldıracak kadar kuvvetli hafızdı. Kıraati şehhül kur'aları yetiştirecek kadar güzeldi. O saken amcanız ve babanız gölgede mi kalmış oldular? Dedemin vefatından sonra dedeme gösterilen hürmet amcama gösterilir oldu. Ehli dünyayla ilişkileri nasıldı? Mevlana türbesinin hemen karşısına açılan sulu kahve gazinosundan bahsetmiştik. Bu gazinoda ezan okunurken bile dansözler oynar, çalgılar çalınır, sarhoşlar nara atardı. Böyle bir yerdi. ''Bu gazinonun sahibi gelip bizim evin bitişiğindeki evi kiralamasın mı?'' ''Felaket geliyorum.'' demez, gelirmiş. Yanımızdaki kerpiçe boşalmıştı. Akşehirli İbrahim ve oğlu Haydar adındaki bu gazinocular gelip evi tuttular. Gazino gece birde dağılır. Gazinocuyla kızlar gelirler.'' Arkadan sarhoşlar sökün edip kapıya dayanırlar. Kızlarla alaka kurmak isteyenler, ben kızlarla kalacağım diyenler. Yani bir şamata ki anlatılamaz. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşsunuz. Hem bütün bu gürültüler dedemin penceresi altında oluyor. Gazinocunun eviyle bizim evin kapıları yan yana. Duvarlarımız bitişik, avlular birbirine bakıyor. Sarhoşlar gece boyu dedemi uyutmuyorlar. Büyüklerin imtihanı da böyle olur herhalde. Dağına göre kar. ...dedem bir gece düşünmüş. Ya Rabbi... ...bu adam yarın beni sana şikayet ederse... ...Allah'ım ben cahildim... ...hoca komşumdu... ...lakin beni irşad etmedi derse... ...ben sana ne cevap veririm... ...evet bu adam yolunu şaşırmış... ...günahkar ama münkir ve kafir değil... ...günah adamı dinden çıkarmaz ki... Muhsine sen şu Gazinocu'nun karısıyla bir alaka temin edemez misin? Bak bakalım nasıl insanlar ümit var mı? Efendim ben bunların evine nasıl girerim? Bir gören olursa ne der ne düşünür? Evine girme canım duvardan kapıdan bir hediye ver bir şeyler yap. Evet, köyden gelmiş taze tulun peyniri var. Yarın kendisini bahçede görürsem bir tabak vereyim. Sen yapacağını bilirsin işte. Ninem sabah olunca tulum peynirinden bir tabak doldurmuş... ...komşu Hatice Hanım'a vermiş. Böylece tanışmışlar. Ertesi gün kadın tabağı kiraz doldurup getirmiş. Kiraz zamanıymış. Ben de size ancak bunları getirebildim komşu. Buyurun malum kiraz zamanı. İçeri buyurun. Bizim bey evde durmaz. <gülüyor> Erkek yok yani. Komşu... Biz belki üzüyoruz sizi ama... Aa, geç, <gülüyor> geç içeri. Geç de öyle konuşalım. Ee, biz çok üzgünüz. Bütün gece sizi rahatsız ediyoruz. Hatice Hanım... ...hoca efendi dün ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Allah'ım... ...yarın bu komşu beni sana şikayet edecek. Ben cahildim. Bu hoca beni irşad etmedi... ...okutmadı, bana hakkı söylemedi diyecek dedi. Bir üzüldü, bir üzüldü ki. Yerkin nasıl anlatmalı, nasıl yolunu bulmalı? Ben kocama söylerim, çok iyi olur. Bizimkilerin yaptığı iş değil ama hayat işte. Kadıncağız hemen gider durumu kocasına anlatır. Kocası Allah Allah der, dünyada nasıl da insanlar varmış... Hoca bize kızacağına kendine kızıyor. Benim elimden başka iş gelmez ki hanım. Yalnız bu hoca bize bir beddua ederse yandık demektir. Hemen başka bir ev bulun buradan çıkalım. Çıktılar mı? Çoğa varmadı çıktılar gittiler. Peki dedeniz adamın peşini bıraktı mı? Komşu olmadılar. Eh komşuluk hakkı da kalkmış oldu. 1932 senesi. On yaşındaydım. Konya alimlerinin bulunduğu bir davete gitmiştik. Yemekte eski alimlerden aksekili Mehmet Efendi de vardı. Sert bir zattı. Dedem her zamanki haliyle... ...sofrada dökülmüş ekmek kırıntılarını topladı. Hoca Efendi sert bir ikazda bulundu. Hacı Beis Efendi... Bırakın herkes döktüğü kırıntıyı kendisi toplasın. Sofranın huzurunu kaçırıyorsun. Hay Allah bu hiç hoş olmadı. Babama neden bağırdı ki bu hoca? Kaçırmam kaçırmam. O biraz da bakmaya bağlı. Babam ve amcam üzüldü. Ben kırıldım. Ortalık buz gibi oluverdi. Oksakülü Mehmet Efendi resmen dedemi azarlamıştı. Neyse kahveler içildi, herkes camiine gitti. Çünkü gelenler hepsi bir yerde vazifeli imamdı. Dedem ne yapacak diye takip ediyordum. Baktım, hiç oralı değil. O yaptığını sadece Allah için yaptığının farkında, şuurunda. O günlerde komşulardan biri dedemlere bir tas yoğurt getirmiş... Üzerine de çörek otu koymuş. Muhsin'e kimden geldi bu yoğurt? Komşumuzun ineği yavrulamış da onlar getirdiler. Yahu sen şunu bir çıkıya bağla. Aksekili hocaya götüreyim de helallik isteyeyim. Belki gücendirmişimdir onu. Bu yoğurdu götüreyim de barışayım. Olur efendi. Şimdi hazırlarım. Ama istersen sen yorulma. Hafız Ali bir koşu götürü Hafız Ali götürür. Ona şüphem yok. Lakin benim de gitmem. Kendisiyle görüşmem lazım. Aksekili hocanın evi bize yakındı. Cevizler altındaydı. Dedemle birlikte gittik. Kapıyı çalarız çalarız açan olmaz. Açan olmaz. Hoca yaşlı, gözleri zayıf görüyor. Eğer kulakları da az işitiyormuş. Evde kimse yokmuş. Tam geri dönecektik, avludan bir ses duyuyorduk. Geliyorum, geliyorum. Sabret biraz. Buyurun efendim. Ne istediniz? Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Fakat siz kimsiniz? Hacı Bey hocam Hacı Beyiz. Oo hoş geldin Hacı Beyiz. Hayırdır? Efendim, komşulardan yoğurt gelmiş. Boğazımdan geçmedi. Size getirdim onu. Hacı Beyiz efendi. Sen beni her şeyde geçtin ya. Nedir bu kemalat? Nedir bu ahlakı peygamberi? Hacı Beyiz efendi. Kusura bakma. Bu şeker hastalığı beni insanlıktan çıkardı. Üç gündür ben uykuyu kaybettim. Huysuz bir insan oldum. Allah sonumu hayretsin. İzin verirseniz elinizi öpmek istiyorum. Bana hakkınızı helal edin lütfen. Asıl senin elin öpülür Hacı Beyiz. Asıl senin elin öpülür. Sen bize hakkını helal et. Kabalığı biz yaptık. Sen değil. Estağfurullah hocam. Bütün haklarımız helal olsun. Müsterih olun. onun elini öpmek ister O onun elini öpmek ister Sarıldılar Bir ağlaştılar Bir ağlaştılar Hala o tablo gözümün önündedir Pek duygulu bir tablo olmuş Bizi de duygulandırdı Bu hadiseden sonra Dedem şöyle dedi Ayakta kütüphane Olmaya üzüm yok Çok bilgili olmaya gerek yok Sahabi i kiram, bir rivayette beş ayet, bir rivayette on ayet ezberler, onlarla amel ettikten, onları hayatlarına tatbik ettikten, onlarla yaşamaya başladıktan sonra on geçerlerdi. Biz çok şey biliyoruz, çok şey duyuyoruz. Ama maalesef parasının zekatını vermeyen zenginler gibi bildiklerimizle amel etmiyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde, Rabbim, bana dokuz ahlakla ahlaklanmamı, dokuz hasleti, dokuz huyu ahlak edinmemi emrediyor. Ben de size ey ümmetim, bu dokuz huyu ahlak edinmenizi emrediyorum. 1- Gerek vahdette, gerek keslette Allah'tan korkacaksın. 2- Gerek süküm, ferah ve huzur anlarında ve gerekse öfke ve gazap hallerinde daima adaletle davranacak hakkı söyleyeceksin. Bu çok zordur. 3. Gerek zengin, gerek fakir, bolluk veya darlık halinde, iktisattan ayrılmayacaksın. İsraf yok. E canım Allah verdi. E verdiyse emanet olarak verdi. Hesabını soracak. 4. Zulmeden'i affedeceksin. Müslüman kardeşlerinden sana zulmeden'i, kötülüğü dokunanı affedeceksin. Hata etmiştir diyeceksin. Allah benim sabahtan akşama kadar, Kaç hata affediyor diye düşüneceksin. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bu işte. 5- Gelmeyene gideceksin. Gelmesini beklemeyeceksin. Allah için sen gideceksin. 6- Vermeyene vereceksin. 7- Konuşman zikir olacak. Asla boş konuşmayacaksın. 8- Susman tefekkür olacak. Gaflete izin yok. Allah'ı ve işlerini düşüneceksin. 9. Bakışın ibret almak için olacak. Dedem bu hadis üzerinde çokça dururdu. En mühimi, kendi hayatında bunu dikkatle uygulardı, taviz vermezdi. Eğer hakikaten bizler de bu hadise uysak, dünyada ve ahirette gerçekten mesut oluruz. Peygamberinin emrine uymayan, muhalif yollara giden bir ümmet fitneye uğrar, perişan olur. Zulmeden'i affet, gelmeyene git, vermeyene ver. Zor şeyler bunlar. Ben fakir, bu üç haslet için üçtür üçü de güçtür diyorum Rivayete göre bu üç düstur Resul-i Ekrem'in kılıcının üzerinde yazılıymış Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecarimi ahlakı tarif ederken zulmedeni affet gelmeyene git vermeyene ver hasetlerini sayarmış Kamil insanların işi bu herkes yapabilir mi Kötülük mü etti? Yanlışlıktır, hatadır diyeceksin. Sana gelmiyor mu? Sen ona gideceksin. İhtiyacın vardı, istedin, vermedi mi? Ona lazım olunca sen vereceksin. Elinde yoksa arayıp bulacaksın. Maksat, Müslüman Müslümandan kopmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte buna razı değil. İnsan sadece bu hadisi yaşasa üstün ahlak sahibi olmuş demektir. Dedemin sık sık tekrar ettiği bir diğer hadisi şerif de şuydu. 10. Bölümün Sonu Buç Prodiksyon